Baş, yaşam için teknoloji. Merhaba, WWF'in doğal alanların ve türlerin yok oluşuna, iklim krizine dikkat çekmek için her yıl Mart ayının son cumartesi günü kamuoyuna çağrıda bulunduğu küresel bir etkinlik var, Dünya Saati. Dünya Saati bu yıl da tüm dünyada 28 Mart cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşecek yani akşam 8.30 ile 9.30 arasında bu cumartesi. Dünya Saati kapsamında etkinlikler tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sadece evlerde yapılacak. Dijital mecralardan da tabii ki paylaşılacak. Doğa ve insanlık için dayanışma adına Dünya Dayanışma Saati temasıyla düzenleniyor. Dünya Saati'nin www.dünyasaati.org adresi üzerinden de bir web sitesi var. Buradan katılım sağlanabiliyor ve Harekete Geç... Diye imza vererek de doğa ve insan için yeni bir başlangıç yapmak üzere burada söz verebiliyorlar. Dünya liderlerine iklim krizi ve doğa koruma gibi küresel sorunlar için vakit kaybetmeden harekete geç çağrısı yapılıyor bu etkinlikte. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasini. İçinde bulunduğumuz hassas dönemde insanlık tek bir konuya odaklanmış durumda. Sosyalleşmeyi kısıtladığımız bu günlerde yalnız olmadığımızı fiziksel olarak bir arada olamasak da aslında büyük bir insanlık ailesi olarak beraber olduğumuzu, kolektif hareket edersek ne kadar güçlü olabileceğimizi hatırlamaya ihtiyacımız var. Her yıl dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın katılımıyla düzenlediğimiz dünya saatinde 28 Mart akşamı evlerimizde bir saatliğine kalabiliyoruz ışıkları kapatarak birlik olduğumuzu gösterebiliriz. İnsanlık içinden geçtiğimiz zorlu süreçten dayanışma sayesinde iklim krizi gibi küresel zorluklarla baş etmek için de daha güçlü çıkabilir diye konuştu Aslı Pasini, WWF Genel Müdürü. Thomson Reuters Vakfı'nın hazırladığı yazıda koronavirüs salgını spor salonlarını, alışveriş merkezlerini ve yüzme havuzlarını kapatırken Los Angeles'ten Bangkok'a kadar yurttaşlar önlemler sırasında Parklara ve açık alanlara yöneldi. Sağlık ve refahın korunması konusunda bu parklar çok önemli. Reuters Vakfı dünyanın dört bir yanından yüzlerce şehirde sıkı önlemlerle sakinlerin sosyal mesafeyi uyguladıkları ve birbirlerinden iki metreden uzakta tuttukları süreci günde bir kez koşmaya, yürümeye veya bisiklete binmelerine izin veriliyor dedi. Bangkok'taki Stockholm Çevre Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Diane Archer sık sık Bir mahalle parkında çalıştığı şehirlerde açık alanların şehirlerde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Thomson Reuters Vakfı'nın yaptığı açıklamada yeşil alanların ve ağaçların gölgede ve soğumada oynayabilecekleri, ser riskini azaltacak ve biyolojik çeşitliliği koruyabilecekleri önemli rollerini zaten biliyoruz dedi. Ancak bu alanlar rahatlama ve egzersiz için de önemli. Parkta bir yürüyüş. Bu zorlu zamanda zihinsel sağlık ve stres seviyelerini azaltmak için Hayati bir önem taşıyor dedi. İstanbul gibi büyük şehirlerde yeşil alanlar pek kalmadığı için kalan alanlara da düşen insan sayısı çok fazla. Ne yazık ki bu yazılanlar Türkiye koşullarında ne kadar geçerli bilemiyoruz. Belki validebağı korusun korusunda. Maçka Demokrasi Parkı bile bu tip mesafeleri korumak için sanki çok küçük çok sayıda insan gelirse. Türkiye İstatistik Kurumu'nun paylaştığı Katı Yakıtlar Ocak 2020 Bültene göre termik santrallere taş kömür ve lignit teslimatları devam ediyor. Buna göre lignit üretimi Ocak ayında 5.622.697 ton olarak gerçekleşmiş, taş kömür üretimi ise yine aynı ay içerisinde 107.601 ton olarak gerçekleşmiş. Yani lignit üretimi taş kömür üretiminin 56 katı. Teslimat Baktığımız zaman taş kömürünün %63'ü termik santralleri, %12,3'ü kok tesislerine, %7,6'sı ise demir-çelik haricindeki sanayiye yapılmış. Linit teslimatının %86'sı termik santralleri, %9,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü kolunda ise en fazla teslimat %6. 98,5'te de demir-çelik sanayine. Bu sektörel dağılımın yanı sıra Ocak ayındaki linit üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %10, taş kömürü üretimi ise %8 artış göstermiş. İklim krizinin baş müsebibleri hem çoğalıyor hem de iş başında. Pamukkale Üniversitesi'ne bağlı Tarım Bakanlığı Avrupa Birliği destekli Yerli Tohum ve Bitki Üretim Merkezi'nin tarlasına sosyal tesis yapmak için rektörlük talimatıyla dozer daldı. Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİOM) yerli tohum ve bitki üretim merkezinde Tarım Bakanlığı ve Avrupa Birliği destekli üretim yapılıyor. Ancak üniversite yönetimi 10 dekarlık bilim alanının 1 dekarlık kısmına öğrenciler için sosyal faaliyet alanı yapma kararı aldı. Karara tepki gösteren BİOM'da görevli Profesör Doktor Ali Ramazan Alan ve Profesör Doktor Fevziye Çelebi Toprak Söz konusu alanda bir süredir nöbet tutuyordu. Üniversiteye ait iş makineleri sabah saatlerinde alana gelerek çalışma yapmak istedi. Ancak öğretim üyeleri karşı çıktı. Bunun üzerine rektör Hüseyin Bağ geldi. İş makinelerine çalışmaları talimatını verince de gerginlik başladı. Profesör Alan ve Toprak, Türkiye'nin gıda geleceği için önemli bir proje. Yerli tohum ve bitkiler üretiyoruz. Burada uygulanan projelerin altında Pamukkale Üniversitesi rektörünün imzası var lansmanın Tarım Bakanlığı tarafından yapıldığını biliyoruz. Devlet destekli proje nedeniyle ürettiğimiz bitki tarlamızın üzerinden dozerlerle kanal açılıyor. Tüm karşı çıkışlarımıza rağmen engel olamıyoruz diye konuştu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.